İçinden yalvararak, ürpererek ve yüksek olmayan, kendin işitebileceğin bir sesle zikret, gafillerden olma. Rabbine yakın melekler, ona kulluk ve ibadet etmekten asla kibirlenmez. Hep onu tenzih eder ve yalnız ona sevde ederler.